bir de yalnız başına Allah'ı zikredip de gözleri yaşla dolan kimse. Buhari, Müslim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Haram ve helalin hudutlarını belirleyen Allah'a hamd, şeriatın bu hudutlarını beyan ve muhafaza eden Resulullah'a, onun asabına salat ve selam olsun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere, haram da helal de açıktır. Buhari, Müslim. İslam bu konuları Dolunay'ın netliği gibi berrak ve açık kılmıştır. Zina ve ahkamları da bunlardan biridir. Üzerinde durduğumuz hadisi şerifte peygamber, soylu ve güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek onu reddeden adam buyruğuyla zina ve Allah'tan korkma kavramlarına yer vermiştir. İslam'ın her meseleyi izah etmesinin sebebi sapık olanlarla doğru olanların yolunun belli olmasıdır. Kur'an ve sünnet, bizlere zinanın hükmünü birçok nasta açıklamıştır. Ta ki ondan uzaklaşalım, isyankar zümresinden olmayalım. Bu, Allah'ın kullarına olan merhametidir. Fakat insanların kalbine ilham edilen fücur ve şeytanın tuzakları, Rablerinin merhametini onları unutturmakta ve haramlara karşı bir meyil oluşturmaktadır. Bir taraftan nefsin talebi, bir taraftan da şeytanın kurduğu şehvet tuzakları, Özellikle şu dönemde Müslümanı çepeçevre kuşatmakta, Allah'a kulluğunun önünde büyük engel teşkil etmektedir. Büyük şehirlerde yaşayanlar ve özellikle de genç ve bekar olanlar için şeytanın bu tuzakları daha fazladır. Rabbimden temennimiz, şehvetimizin esiri ve şeytanın habis aleti olmamaktır. ve amin. Değerli kardeşim, zina haram ve büyük günahlardandır. Allah, nikah yoluyla kadınla beraberliği meşru kılmıştır. Hatta buna ecir nispet etmiştir. Fakat haram yolla kadınla beraber olmayı yasaklamıştır. Bu fiil içinde ceza belirlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden birinin eşiyle cinsel münasebetinde sadaka vardır. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, şehevi arzumuzu yerine getirmekte sevap olur mu? dediler. Peygamber, ne dersiniz? Bu arzuyu haram yolla giderseniz size günah olur mu? Olmaz mı? İşte arzunuzu helal yoldan giderdiğiniz takdirde sizin için sevap ve mükafat vardır. Müslim Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. İsra 32 Allah ayet-i kerimede zinanın haramlığının yanında, Hayasızlık olduğuna da vurgu yapmıştır. Zina edenler Allah'a karşı hayasız olduğu gibi insanlar arasında da hayasızdır. Birbirini tanımayan kadın ve erkeğin birlikteliği ve birbirlerine bedenlerini sunması hayasızlığın son noktasıdır. Naslar gösterir ki haya imandandır. Bu nedenle en çok muhafaza edilmesi gereken bir duygudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Haya imandan bir şubedir. Buhari, Müslim. Haya ancak hayır getirir. Buhari, Müslim. İnsanların avret yerlerini birbirlerinden gizlemesi fıtrattandır. Nasıl olmasa bile fıtratı düzgün olanlar birbirlerinden avret yerlerini muhafaza ederler. Bu konunun en güzel örneği Adem aleyhisselamla Havva'dır. Onlar şeytanın tuzağına düşerek yasaklanmış ağaçtan yemişlerdi. Bu isyanlarından dolayı Allah subhanehu ve teala onların avret yerlerini açığa çıkardı ve cennetten kovdu. Adem Havva kendilerine emir gelmemesine rağmen avret yerleri açılınca hemen cennetteki ağaçların yapraklarıyla örtündüler. İşte Adem Havva'nın bu ameli avret yerlerini kapatmanın bir başkasının önünde açmamanın hayadan ve fıtrattan olduğunu gösterir. Bu nedenle Allah, ayet-i kerimede zinayı hayasızlık olarak isimlendirmiştir. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri özellikleriyle tanıtmıştır. Onlar için somut bir tanım yapmamıştır. Bu nedenle mümin ancak özelliğiyle bilinir. Zina yapmak, müminlerin özelliklerinden değildir. Allah subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir cezayla karşılaşır. Furkan 68 Beni Adem'in en büyük imtihanı kadındır. O kadar ki Resulullah kadını fitne olarak nitelendirmiştir. Usame bin Zeyd radıyallahu an anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne unsuru bırakmadım. Buhari, Müslim. İslam'ın fitneye karşı bakışı şu şekilde Kur'an'da yer almaktadır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suç ve günahtır. Bakara 217 Peygamber yukarıdaki hadiste kadını fitne diye isimlendirerek kadın imtihanının büyüklüğüne ve tehlikesine işaret etmiştir. Değerli Kardeşim, Bizden yıllar önce yaşamış Beni İsrail, kadın fitnesine yakalanmış ve bu fitne onların helak olmasına sebep olmuştur. İslam, kadın fitnesini dünya fitnesi gibi tehlikeli görmüştür. Kendi kendimize sorsak, müşriklerin, münafıkların cenneti kazanamamasının ve birçok insanın cehennemi tercih etmesinin sebebi nedir? Muhakkak ki bunların başında dünya fitnesi yer almaktadır. İşte kadın fitnesinin tehlikesinin de dünya fitnesinden geri kaldığı bir yön yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya yemyeşil, çekici ve tatlıdır. Allah sizi dünyada halife kılmıştır ve ne yapacağınıza bakmaktadır. Dünyanın ve kadınların fitnesine karşı dikkatli olun. İsrail oğullarının karşılaştıkları ilk fitne kadın fitnesiydi. Müslim Esefle söylemek isterim ki, bu ümmetin ehli kitabı taklit edeceği Kur'an ve sünnetin bildirdiği hakikattir. Onları o kadar taklit edeceğiz ki şeytanlığın en üst seviyesine anneyle zina etmeye kadar ulaşacaktır bu taklit. Şeytanın tüm tuzaklarından Allah'a sığınırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Siz sizden öncekilere adım adım karış karış tabi olacaksınız. Hatta onlar kelerin deliğine girse siz de gireceksiniz. Onlardan biri annesiyle zina etse, siz de zina edeceksiniz. Sahabeler, ''Ya Resulallah, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı?'' diye sorar. Peygamberimiz, ''Başka kim olabilir ki?'' diye buyurur. İbni Mace, ''Haramın hepsi küfrün şubelerindendir ve imana zarar verir. Hepimizin bildiği üzere alimler, taatler imanı arttırır.'' İsyanlarsa imanı azaltır şeklinde bir kaide koymuşlardır. Bunu şeriat birçok umumi nasta belirtmiştir. Fakat zinanın imanı azalttığı özel naslarla da belirtilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zani zina ettiği müddetçe mümin değildir. Müslim. Zina insanı ilk etapta küfre götürmese de imanı azalttığı için kişiyi zamanla küfre sürükler. Ki günah işleyen birçok insan psikolojik sorun yaşamaktadır. Hem günah işliyorsun bir de namaz kılıyorsun. Ahlaklı olmaya, Allah'a kul olmaya çalışıyorsun. Bu ne kadar doğrudur şeklinde düşünce karmaşası günahkar insana salih amel yapmaktan uzaklaştırır. İnsan imanın ispatı olan amelleri terk edince de böylelikle küfre girmiş olur. Zina eden kişiler de aynı psikolojik sorunu yaşamaktadırlar. Müslümanın canı koruma altındadır ve onu öldürmek haramdır. Toplumlar arasında kan davası varsa, İslam aralarını bulma, kan dökme adına yalanı bile meşru kılmıştır. Fakat İslam, Müslümanın canını koruma altına alırken, zina eden kişiye aynı toleransı tanımamış, kanının akıtılmasına müsaade etmiştir. Bu bile zinanın ne büyük bir günah olduğunu anlatmaya yeterlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç şeyden biri olmadıkça Müslümanın kanının dökülmesi helal olmaz. Zina eden evli, cana karşı can, dinini terk ederek İslam cemaatinden ayrılan. Buhari, Müslim. Değerli kardeşim, zina ile alakalı buraya kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak, zina Allah'ın hudutlarını çiğneyen haramlardandır. Allah'ı gazaplandırır. Zina küfrün şubelerindendir. İmanı azaltır. Zina hayasızlıktır, fıtratı bozar. Zina fitnedir, adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zina, müminlerin özelliklerinden değildir. Zina, müminin canını helal kılar. Kendisinde bu kadar kötülüğü barındıran bir amele yönelmek, kalbi ölmüş olanların işidir. Ölü kalp, elemi hissetmez, uyarılan kötülüklere karşı duyarsızdır. Canlı olan kalp için bir tane kötülüğü zikretmek dahi o amelden uzaklaşması için yeterlidir. Zina kendisinde bu kadar kötülüğü barındırıyorsa en çok uzaklaşacağımız ve kendisine karşı Allah'tan en çok yardım isteyeceğimiz amel olmalıdır. Rabbim'den temennimiz bizleri zinakar zümresinden kılmamasıdır. Zinanın kısımları Ferç ve göz zinası Zinanın kısımları vardır. Bunları ferç ve göz zinası olarak özetleyebiliriz. Ferç zinası, insanların, kadın ve erkeğin nikah olmaksızın cimada bulunması, beraber olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanları ateşe en çok sokan şey, iki oyuktur. Sahabeler, o iki oyuk nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamber, ferç ve ağızdır. Peki insanları cennete en çok sokan şeyleri biliyor musunuz? ''Bunlar Allah'tan sakınmak ve ahlak güzelliğidir.'' diye cevap verir. İbn-i Mace, İmam Ahmet ''Kim bana dilini ve iki bacağı arasındakini, cinsel uzvunu garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.'' Buhari ''Göz zinası, mübah kılıcı bir sebep olmaksızın bir erkeğin yabancı bir kadına, bir kadının da yabancı bir erkeğe bakmasıdır.'' Zinanın kısımları arasında en tehlikeli ve insanların en çok içine düştüğü zina çeşidi göz zinasıdır. Fert zinası için maddiyat ve ortam müsaitliği gibi birçok imkana ihtiyaç varken göz zinası için bunlar söz konusu değildir. Bu nedenle göz zinasının tehlikesi büyüktür. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Mümin erkeklere söyle bakışlarını indirsinler ve ırzlarını korusunlar. Mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler ve ırzlarını korusunlar. Nur 30-31 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her insanın zinadan bir nasibi vardır. Gözler zina eder, onların zinası bakmaktır. Eller zina eder, onların zinası tutmaktır. Ayaklar zina eder, onların zinası yürümektir. Dudak zina eder, onun zinası öpmektir. Kalp meyle der fercise, bunu ya doğrular ya da yalanlar. Buhari İbn-i Rahime Rahimehullah bu hadiste alakalı şunları söyler. Hadiste gözün zinası ilk söylenendir. Çünkü o, el, ayak, kalp ve fercin zinasının temelidir. Dilin zinası söz, ağzın zinasının öpmek olduğu belirtilmiş, eğer fiil gerçekleşirse, fercin de bunu tasdik ettiği, gerçekleşmezse yalanladığı söylenmiştir. Hadis, gözün bakışla isyanda bulunduğu, bunun da onun zinası olduğu konusundaki en net delildir ve bu hadis, bakışı mutlak olarak mübah sayanlara karşı apaçık bir delildir. Ravdatul Muhibbin, sayfa 93 Değerli kardeşim, Allah'ın kullarına ihsan ettiği nimetlerden biri de gözdür. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Ona iki göz vermedik mi? Belet 8 De ki, sizi yaratan, size işitmek için kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Mülk 23 Göz, şükredilmesi gereken nimetlerdendir. Karanlıktan kurtarması, Allah'ın yüceliğini gösteren kainatın ayetlerini görmeyi ve tefekkür etmeyi sağlaması, O'nun sunduğu lütuflardır ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna göz imanı arttıracak kevni ayetlere ve Allah'a yaklaştıracak şeylere bakmada kullanılmamaktadır. Özellikle günümüzün en büyük tautu özgürlük düşüncesiyle medyada, internette, gazetede, dergide ve sokaklarda açılanların ve çıplakların çoğalması gözleri Allah'ın helallerinden ziyade haramlarına bakmaya döndürmüştür. Oysaki kul Allah'a karşı bu nimetten sorumludur. Gözler Allah'a boyun eğmelidir. Eğer şeytana ve nefse boyun eğerse bu, kişi için vebaldir. Her bakışından hesaba çekilecektir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur. Kulak, göz ve kalp hepsi ondan sorumludur. İsra 36 Gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığını bilir. Mümin 19 Peygamber ümmetini göz zinasından sakındırmıştır. Kendi ashabını eğitirken özellikle bu konuda uyarmış, hata yapanları ise eliyle düzeltmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yollarda oturmaktan sakınınız. Sahabeler, Ya Resulallah, birbirimizle konuşmamız için oturmamız gerekiyor, dediler. Peygamber, Eğer ille de oturacaksanız yolun hakkını verin, buyurur. Sahabeler, Onun hakkı nedir, dediler. Peygamber, Bakışı indirmek, başkalarına eziyet vermemek, selamı almak ve emri bil maruf nehi anil münkerde bulunmaktır, buyurur. MUTTEFEKUN ALEYH Bu hadiste, çağımızın sokak köşelerinde muhabbet amaçlı toplanan, fakat yoldan geçen kadınlara bakmayı hedefleyen gençlerden bahsedilmektedir. Yine bu hadiste, tarihi yerleri gezmeyi amaçlayıp, gözlerini mahremden ayıramayan ve o mahremiyle başkalarına övünen toplumlar anlatılmaktadır tebliğ etmek dini bilgiler öğrenmek için kadınla erkekli sosyal medyada koyu muhabbet kuran sonunda birbirlerine evliliği teklif eden ümmetin sefihleri kastedilmektedir. Dini film, gündeme dair haberler diye televizyonda akşama kadar kadın izleyen günümüzün aydınlarına işaret edilmektedir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İbn Abbas radiyallahu an anlatır. Fadıl Resulullah'ın terkisinde oturuyorken Husam'dan bir kadın geldi. Fadl ona bakmaya başladı. Kadın da ona bakıyordu. Nebi Fadl'ın yüzünü diğer tarafa çevirdi. Buhari, Müslim. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatılır. Biz meymune ile otururken peygamber geldi ve oturdu. İbni Ümmü mektubun girmek için izin istemesi üzerine peygamber, onun için örtünün buyurdu. Biz, ey Allah'ın Resulü, o bizi görmeyen bir ama değil mi? dedik. Bunun üzerine Peygamber, siz onu görmüyor musunuz? dedi. Ebu Davud, Tirmizi Bugün ümmet olarak, internet, televizyon, gazete ve sokak köşeleri gibi zinaya sevk eden unsurlardan yüz çevirmeliyiz. Karşıdaki bizi görmese de biz bakışlarımızı indirmeliyiz. Her halimizde Allah'tan haya etmeli ve ırzlarımızı korumalıyız. Değerli kardeşim, göz zinası hakkında selefimiz de bizlere uyarıda ve nasihatte bulunmuşlardır. Din nasihattir. Bize düşen de bu nasihatleri üzerimize almaktır. Allah ve İbnül Cevzi, rahimeyullah şöyle buyurur: Ey kardeşim, Allah yardımcın olsun. Bakışın şerrinden sakın. O nice abitleri helak etmiş, nice zahidin azmini yok etmiştir. Bu kitapta bakışın fitnesiyle ilgili anlatılan olayları okuyacaksın. Bunlardan öğüt al ve Rasulün şu sözünü anla. Bakış zehirli bir oktur. Çünkü zehir kalbe sirayet eder ve görünüşte açığa çıkmadan gizlice yapacağını yapar. Bakmaktan sakın. Çünkü bakış afetlerin sebebidir. Ancak erken davranılırsa tedavisi mümkündür. Eğer tekrar edilirse şer yerleşir ve tedavisi de zorlaşır. Devam eden bakış ağacı sulayan su gibidir. O ağaç büyür ve kalbi fesada uğratır. Emrolunduğu şeyleri düşünmekten yüz çevirip sahibini zorluklara götürür. Yasaklanan şeylerin işlenmesine götürür ve sonunda helak eder. Bu helakın sebebi ise şudur. Bakan kişi ilk bakıştan hoşlanır ve küçük bir şey sayarak bu hoşlandığı şeyi tekrarlar. Bu küçük saydığı şeyin sonu helaktır. İlk bakıştan sonra gözünü indirirse sonrasında selamet de olacaktır. Cüneyt şöyle buyurur. En çok önem verdiğin Allah olsun. Allah'ı göreceğin gözünü Allah'tan başkalarına yöneltmekten sakın. Yoksa Allah'ın gözünden düşersin. Zemmul Heva, sayfa 86 Fetih bin Şaraf şöyle buyurur. Bana Abdullah bin Hubeyk şöyle dedi. Ey Horasanlı, o dört şeyden başkası değildir. İki gözün, dilin, kalbin ve hevan. Gözlerin bakılması haram olan şeylere bakmasın. Dilinle, kalbinle olanın ve Allah'ın bildiği şeyin tersini söyleme. Kalbinde Müslümanlardan hiçbirine karşı kim ve nefret bulunmasın. Hevan, şer olan bir şeye yönelmesin. Bu dört şeyde sende bulunmuyorsa, başına topraklar savur. Zira betbah olanlardansın. Zemmul Heva, sayfa 83-84 Kadının koku sürüp dışarı çıkması zinadandır. Kadın kendine mahrem olmayan insanların olduğu ortama koku sürünüp çıkabilir. Ancak mahremi olan insanların bulunduğu ortama koku sürünüp çıkması caiz değildir. Eğer bir kadın koku sürünüp dışarı çıkarsa, o kokuyu hisseden, mahremi olan her erkekle zina etmiş gibi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Koku sürünen ve bunu hissetmeleri için bir topluluğun yanından geçen kadın zinakardır. Ona bakan her gözde zinakardır. Ebu Davud, Tirmizi İslam, kadının koku sürünüp dışarı çıkmasını o kadar kötülemiştir ki, bu, kadınları mescit ortamlarından ve cemaat namazlarından uzaklaştırmıştır. Oysa mescit ve cemaat namazı erkekler için olduğu kadar kadın için de hayattır. Fakat kadın, koku sürüp bu yerlere katıldığı zaman büyük bir fesat ve zina meydana gelecektir. Bu nedenle İslam, onu mescitten uzaklaştırmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Koku sürünmüş olan hiçbir kadın bizimle birlikte yatsı namazında bulunmasın. Müslim. Allah'ın hanım kullarını Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın. Ancak onlar gelecekleri zaman koku sürünmemiş ve süslenmemiş olsunlar. Buhari Müslim. Hem İslam'ın hem tıpçıların bildirmesiyle koku, şehvet duygularını harekete geçirmektedir. Dikkat edilirse... Günümüzde çıplak kadın ve erkek resimlerinin ve parfümlerinin haddinden fazla reklamı yapılmaktadır. Ta ki insanların şehevi duyguları kabarsın ve toplum fesada uğrasın. Faiz zinanın kısımlarındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Faiz 73 bölümdür. Bunların günah bakımından en basiti bir kimsenin annesiyle cinsi münasebette bulunması gibidir. Faizin en fazlası Müslüman bir adamın ırzıdır. Hakim i̇bn Mace Değerli kardeşim, zina hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde Rahman'ın arşının altında gölgelenmenin önünde engeldir. Lezzeti saniyeyle anlatılamayacak kadar kısa süren bir günahla Rahman'ın arşının altında gölgelenmeyi tepmek akıl kârı değildir. Üzerinde durduğumuz hadisi şerif bizlere bunu anlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur.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 Bu konuyla alakalı konuşulacak çok mesele vardır. Bir sonraki sayıda devam etme ümidiyle. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 34. sayısında yayınlanmıştır.